Hazırlayan ve Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta Hariciden Sanat programında... 3 ayrı açık çağrıdan bahsedeceğim. Sanatçılara ve tasarımcılara yönelik yurt dışında araştırma ve misafir sanatçı programına katılma imkanı sunan açık çağrılara cevap ben Ocak ayı içinde başvurabileceğiniz programlar bunlar. Akabinde İstanbul Biyeneli'nin bir versiyonu Münih'e taşındı yakın zamanda. Bu sergiyi gündeme getireceğim. Hemen başlamak istiyorum. İlkiyip yeni bir misafir sanatçı programı İstanbul Berlin misafir sanatçı programı 2018-2019 yılları içinde İstanbul'daki deponun hemen açık radyo stüdyolarının komşusu olan deponun koordinasyonunda yürütülüyor. Berlin Belediye Başkanlığı Senato Şansölyeliği İstanbul'da Anadolu Kültür ve Depo ile işbirliği yaparken Berlin kentinde ise NGBK ve ZKU ile işbirliğiyle bu programı oluşturmuş. Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Bölümü uluslararası değişim programları vasıtasıyla sanatçıların ...gelişimini ve kültürel alışverişi desteklemeyi hedefliyor. Berlin Senatosu'nun Kültür ve Avrupa bölümü işte fon imkanlarına bağlı olmak koşuluyla... ...iki ayrı dönemde çalışma programlarıyla misafir sanatçı kabul edecek. Altı aylık bir burs öneriyor. Temmuz 2018, Aralık 2018 periyodunda. Yani 2018 yazı ve sonbaharı diyelim... İkincisi ise ikinci 6 aylık burs ise 2019'un ocağıyla Temmuz'u arasındaki 6 aylık periyod. E, son başvuru tarihi Ocak sonu yani 31 Ocak 2018 ayrıntılarına depo istanbul.net adlı e, deponun web sitesinden ulaşmanız mümkün elbette. Kimlere hedefliyor bu burs? Kimler başvurabilir? E, mutlaka ikamet ettiği ...yaşadığı, çalıştığı yerin İstanbul olması lazım. Kariyerinde belli bir başarı göstermiş profesyonel sanatçılar buna başvura bulabilir denmiş. Bu tabii biraz göreceli bir kriter. Bu sanatçıların sanatsal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor, diyor. Öğrenciler bu fon programının kapsamının dışında tutulmuş bilginiz için. Amacı fonun, profesyonel sanatçıların gelişimini desteklemek... Bunun yanı sıra sanatçının ev sahibi ülkenin yani Almanya'nın kültürünü daha derinden kavramaları, yerel sanat ortamını tanımaları, bağlantılar, bağlantılar kurarak fikir alışverişi yapmaları ve Almanya'da sanatsal bir üretim ortaya koymaları için olanak sağlamak. Berlin'de işbirliği yaptıkları kurumun ZKU olduğunu söyledim. Onlar İstanbul'dan gelecek sanatçılar için bir stüdyo daire temin edecekler. Fonun tutarına gelecek olursak aylık 2000 Euro'luk bir burs var. Bu burs İstanbul Berlin arasındaki gidiş dönüş orada kullanılacak malzemeler ve yaşam giderleri ya da harcırah e, için e, kullanılacak. Aynı zamanda ZKU'nun tahsis edeceği stüdyo dairede de yaşayıp çalışabilecekler ve bunun için ayrıca bir ödeme yapmaları gerekmeyecek. Misafir sanatçı programı süresince yani 2019 Temmuz ayı ve sonrasındaki 6 aylık o iki periyotta bir kurumla daha işbirliği yapılıyor. Nega, BK onlar İstanbul'dan gelecek sanatçılara yardımcı olacaklar ve sanatçılardan talep gelirse Berlin'in sanat ortamıyla ya da Almanya'nın sanat ortamıyla ilgili bağlantılar Network kurmaları sağlanacak, bağlantılar kurmalarına yardımcı olacaklar. Bu işbirliği yapılan kurumların düzenlediği bir takım etkinlikler olacak. Stüdyo ziyaretleri, işte açık stüdyolar gibi, sergiler, sanatçı konuşmaları, paneller gibi i̇şte bu tarz etkinliklerle İstanbul'dan bu Bursa Hak Kazanarak Misafir Sanatçı Programı'na katılan isimlere çalışmalarını, Berlinli tabii Berlin aynı zamanda uluslararası bir sanat merkezi niteliğinde günümüzde. Dolayısıyla uluslararası sanat meraklılarına sunma e, anlamında kamusal programlara katılma anlamında da bir imkan sağlanıyor. Başvuru şartları eserleri sergilenmiş, daha önce sergilenmiş olması eee gerekiyor ve sanat pratiklerini geliştirmek için imkan arayan sanatçıları hedefliyor. E, Adaylar başvururken böyle bir rezidans, misafir sanatçı deneyiminin genelde nasıl bir katkıda bulunabileceğini açıklayan bir niyet mektubu hazırlamaları gerekiyor. E, Almanca veya İngilizceyi iyi seviyede konuşabilmeleri lazım ki Almanya'da çalışırken, bendeki bir programa katılırken iletişim kurabilsinler. E, ve program boyunca kendilerine tahsis edilen bu yerde, bu stüdyoda çalışıyor, yaşıyor, orada bulunuyor. Olmaları gerekiyor. Ee, sanatçıların seçimi şöyle yapılıyor. Her yıl depo tarafından davet edilecek farklı uzmanlardan oluşan bağımsız bir jüri oluşturulmuş. Ee, 31 Ocağı kadar gelecek olan bu açık çağrıya cevaben gelecek başvurular arasından 8 sanatçılık bir liste oluşturulacak. Ön liste yarı finalist gibi düşünelim bunu. Bunlar arasından bu 8 kişilik liste arasından da 2 kişi E, nihai olarak seçilecek. Çünkü bu iki kişinin seçiminde Berlin'de onları ağırlayacak ortak kurumların oluşturacağı jüri yapacak. İstanbul Jürisi yani 8 kişilik e, ön listeyi belirleyecek jüri Ahu Antmen bir sanat eleştirmenidir, akademisyendir. Aslı Çetin Kaya, Asena Günal, Aslı Çetin Kaya ve Asena Günal deponun koordinatörleri. Özge Soy, bağımsız bir küratör ve Erden Kosova yine bağımsız bir küratör ve yazar bunlardan oluşuyor. Berlin'deki jüri üyeleri henüz anons edilmemiş ama Almanya kökenli isimlerden oluşacağını tahmin ediyoruz. Siz de başvurmak isterseniz 31 Ocağı kadar İstanbul Berlin Misafir Sanatçı Programı ilk defa açık çağrı yapıyor, ilk defa kuruluyor. Önümüzdeki yıllarda devam etmesini umuyoruz. 2018'in ikinci yarısı ve 2019 ilk yarısında birer sanatçıya 6 aylık Burs verilecek Berlin'de yaşayıp çalışması için bence önemli bir imkan. E, depo.istanbul.net adresinden ayrıntılı bilgi edinmeniz mümkün. E, gelelim bir başka programa. Önümüzdeki yıl için Şarja Sanat Vakfı e, bir açık çağrıda bulundu. 2018 Production program demişler yani üretim programı için bir açık çağrı bu. Yine sanatçılara yönelik heykel, enstelasyon, time-based media yani zamana dayalı medya, sanatçı kitapları ve performansları da görsel sanatların çerçevesinde görüyorlar. Bu ve buna benzer mecralarda çalışan sanatçılar için üretim olanağı. Yaratıyorlar bir hibe bu. Bunun başvuru tarihi yine Ocak ayında Ocak ortasında 15 Ocak 2018. Ayrıntılı bilgi için Sharjah adresine başvurabilirsiniz ya da Sharjah Art Foundation diye googlelerseniz bilgi çıkar. Son 10 yılda Orta Doğu'da Körfez bölgesinde hem bölgesel hem de uluslararası olarak sanatçıların tanınırlığının artmasıyla sonuçlanan olağanüstü bir sanatsal aktivite ...olduğunu belirtmiş Charger Art Foundation. Biliyorsunuz iki yılda bir düzenlen... ...Sarger BNR'ine ya da... ...Mart toplantıları, March Meetings'e de... ...ev sahipliği yapan bir kurum... ...Charger Art Foundation. Bu bağlamda bu vakıf... ...sanatsal girişim için... ...bir üretim imkanı... ...bir hibe... ...yaratmaya çalışıyor. Hem kamusal hem özel fonlarla destekliyor bunu. Ve sanatçıların... ...çabalarını üretim alanındaki olanaklarını arttırmaya, destekleme yönelik bir program. Ee, bu bu yeni inisiyatifle, bu da yeni bir inisiyatif, izleyicilerin ve kurumun e, sanatçıları desteklemesi ve sanatçının ortaya koyduğu üretimin estetik, entelektüel, duygusal, toplumsal, siyasal e, yollarla tartışmaya açılması gerekiyor. Isteniyor. Şarjart Foundation'da dediğim gibi heykel, enstelasyon, yeni medya, zamana dayalı medya yani videoda olabilir, sanatçı kitapları ve performans gibi alanlarda çalışıyorsanız bir proje başvurusunda bulunabilirsiniz 15 Ocak 2018 tarihine kadar. Son olarak özellikle tasarımcılara yönelik bir burs Arl kentinde, Güney Fransa'da Arl kentinde, Biliyorsunuz fotoğraf alanında Rancontre Dar adlı çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapar. Pek çok farklı e, müze ve kurumu barındırıyor bünyesinde. Provence bölgesinde Fransa'nın. Orada kurulan Atölye Luma adlı bir vakıf var. Oldukça yeni bir vakıf bu ama çok iddialı. Arkasında özel sektörün ve özel koleksiyonerlerin büyük desteğini almış bir vakıftan bahsediyoruz. O vakfın desteğiyle kurulan Atölye Luma 2018 için bir araştırma bursu veriyor. Yine bunun için bir açık çağrı yayınladı. Bunun için biraz acele etmeniz lazım. Zira son başvuru tarihi 5 Ocak 2018. Ama bu burs yenilikçi tasarımcılara yönelik bir burs. Luma malum bir tasarım ve üretim platformu, adeta bir depo, adı üstünde atölye. Eski workshop'ların, atölyelerin dönüştürüldüğü bir vakıf burası. Arıda eskiden randkonlar da burada organize ediliyordu. Hala onunla ev sahipliği yapıyor kısmen. mevcut doğal ve kültürel biyo kaynakları daha efektif kullanmanın yollarını araştırıyor. Ve küresel dayanıklılık için kalıcı çözümler üretmek istiyor. Dolayısıyla başvururken sizin bu yenilikçi tasarım alanındaki proje başvurunuzun da biraz buna imkan sağlaması bekleniyor elbette. Tüm dünyadan dolayısıyla Türkiye'den tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, araştırmacılar, sanatçılar ve diğer uygulamacılar başvurabilir. Başvuruların yerel kaynakların kullanımı üzerine öneriler sunması bekleniyor. Ee, ayrıca çevre, konuk ağırlama, kültür ve eğitim, yenilik ve mükemmelliklik gibi çeşitli kriterleri e, tamamlaması, bu kriterlere cevap vermesi bekleniyor. Ayrıntılı e, bilgi için Luma L U M A T R ar A R L es yazılıyor. .org Ya da Atölye Luma diye google'larsanız bilgi alabilirsiniz. özel tasarımcılara yönelik bir başvuru. 5 Ocak son tarihi. Kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Amsterdam'daki İşte Değilik Müzesi'nde Halil Altındere'nin Homeland adlı işinin sergilendiğinden bahsetmiştik. Göç konulu bir sergiydi bu. O sergideki işin ve Halil Altın Eren Homeland adlı bu videosunun 20 farklı ülkede gösterildiğine değinmiştim. Bir video klip havası taşıyor demiştim. Sur Suriyeli hip-hop sanatçısı Abu Hajar'ın yazıp söylediği bir rap şarkısı eşlik ediyor demiştim ama bu parçayı çalmaya vaktim yetmemişti. İşte bu parçayı Halil Altın Eren Homeland adlı videosuna da konu olan, ona eşlik eden göç temalı Bu parçayı çalarak programa kısa bir ara vermek istiyorum. Parçadan sonra İstanbul Biennial'in Münih sergisiyle devam edeceğim. Hade fågeltäta på den jag gällde kaf. i Bukra och på nätar flickra ju i ju. Kan jag hoppa alla lika? i resan. Läkare i mager dagi och läkare. Rigtigt allt, kille jag må det den skänkt och gästar i ett kruvad sabbat jag Jouk, jag vet att du är rädd, men du kan inte vara snäll. Skulle vi inte ha ett والشرق الأوسط بالحدود فجأة رمحة عين الشمس وفجأة حسيت بالنشوة كيف صرطي حلوة يا غربي غربي يا وطني بترعاني أبو حجر واحد اثنين ايه ايه ايه bilhalva talte, många har ädla, min tjänst och min säkerhet är inte säkert, jag är inte säker på att jag ska vara säker på att jag ska vara säker Må gula min sju molghåll. Ljus alla färger och allt är grönt. Må gula gamblar. Ja, havet mina, jag medligner, men bara lämna mig i livet. Så jag har fått namnet på havet. För jag har fått namnet på havet. För jag har fått namnet på havet. För jag har fått namnet på havet. För jag har fått namnet på havet. jag har fått namnet på havet. För jag har fått namnet på havet. För زقت العبوات بالسوشيال بردانين هل بغض عايش مغا علي اللي عم يطول وانا قاعد عم انطر عم اصغر عم اكبط رح انفجر اي واقف عم برد عم اسرد عم اصمض رح افرض هل بغض عايش كانش خير اللهم اجعله خير اسمعسحوا انسان وانسانيه وعالم اول والنزي انتهت من زمان وهلا صرنا بعالم اشمع هل بهي المرات الحظ رب وقع حبطن i Açık Radyo'da Harici'den Sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. Az önce Berlin'de yaşayan Suriyeli hip-hop sanatçısı Abu Hajar'ın yazıp söylediği bir rap şarkısı dinledik. Halil Altındere'nin 2016 yapımı Homeland videosunda da kullandığı dünyanın 20 ayrı ülkesinde gösterilen ve hala hazırda geçen haftaki harcından sanatta bahsettiğim Stadelik işte Müzesi'nde I'm a Native Foreigner adlı uluslararası koleksiyon sergisinde de görebileceğiniz çalışmaya eşlik ediyordu. Programın ilk yarısında 3 ayrı açık çağrıdan bahsettim. Sanatçıların, tasarımcıların yaratıcı alanlarda çalışanların Ocak ayı içinde başvurabileceği 2018-2019 yıllarında yararlanabileceği. Şimdi bir sanat haberiyle devam etmek istiyorum. Malum bu yılın en önemli gündemlerinden biri 15. İstanbul Bienali'ydi. Bienal 12 Kasım'da sona erdi. 16 Eylül 12 Kasım arasında M. Green Rock Set İkilisinin, İskandinav sanatçı ikilisinin küratörlüğünde iyi bir komşu temasıyla gerçekleştirildi. 32 ülkeden 56 sanatçı, 150 civarı da yapıt altı farklı mekandaydı. 440 binin üzerinde kişi bu Biennale'i ziyaret etmiş. ücretsizdi biliyorsunuz. İşte İKSV tarafından düzenlenen bu Biennale, Aralık ayı ortası itibariyle Münih'e, E, komşu oldu, oraya konuk oldu. Yine bir misafirperverlik diyebiliriz. E, Münih'in hatta Almanya'nın önemli sanat kurumlarından biri olan Pinakothek der Modern'de e, bu bir müze. E, İstanbul Bienali ile bu müzenin gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında 14 Aralık'tan 29 Nisan 2018'e kadar İstanbul Bienalinin bir versiyonu, bir bölümü Münih'teki sanatseverlerle buluşuyor. Buna küçük bir ad at, at vermişler. On the move yani iyi bir komşu yolda başka yerleri başka müzeleri ziyaret ediyor diye de okuyabilirsiniz. Böyle bir başlıklı sergide bu sefer 12 sanatçı yine ev ve mahalle kavramlarını Ele alıyor. E, ayrıntılar için İKS'lerin web sitesine bakmak mümkün elbette ama ben de bilgilendirmeye çalışacağım. E, bu BNN'in küratörlüğü sadece Emgreen ve Draxet üstlenmemiş bir işbirliği bu Pinakotek der Modern'in güncel sanat bölümünü yöneten Berhard Schwenk. İstanbul BN'in açılış günlerinde İstanbul'daydı. Ben de kendisiyle görüşme fırsatı bulmuştum. O onun bir seçkisi. İyi bir komşu yolda sergisi. E, İstanbul BN'in ele aldığı ev, göç, komşuluk ...kipi e, acil, günümüzde artık küresel anlamda aciliyet hissedilen konularla ilgili diyaloğu daha da genişletiyor. Ve bu Biennale'deki sanatçıların eserlerini yeni ve farklı bir bağlamda sergilemek için yola çıkıyor. E, Biennale'de yer alan işlerden ve üretilen fikirlerden türeyen bir sergi bu. İstanbul Biennale'nin 56 sanatçısından 10 sanatçısına yer verilmiş sadece. Ee, bunun yanı sıra e, hali hazırda Arter'de e, sergisini görebileceğiniz ve hemen bu hafta 21 Aralık Perşembe günü benim de Galata Rum Okulu'nda Base Talks ka kapsamında bir söyleşisini gerçekleştireceğim. Canan var. Canan'ın bir işi var. Yine e, bir Yunanistan'dan yani Türkiye'nin komşusu olan Yunanistan'dan e, önemli tanınmış bir sanatçı Vlassis Caniaris'in yapıtları katılmış. Böylece 10 BNL sanatçısı artı bir Türkiye'den bir Yunanistan'dan sanatçı Canan ve Villasis Caniaris'in katılımıyla 12 sanatçılık bir seçki oluşturulmuş. Ee, bu sergideki işler küresel çatışmaların toplumsal kontrollerin cinsiyet rollerine dair farklı bakış açılarının ve birlikte yaşama biçimlerinin e, sanat aracılığıyla e, incelenmesinden oluşuyor diye basın bülteninde yer verilmiş. Katılan sanatçıların isimlerini söylemek istiyorum. İkisini zaten söylemiş oldum ama Burçak Bingöl hatırlarsanız hem Biyener mekanlarına hem kentin özellikle Beyoğlu çevresi çeşitli noktalarına seramikten yaptığı gözetleme kameraları yerleştirmişti. 1976 doğumlu İstanbul'da yaşayan bir sanatçı. E, Vahiko Ciancihani, umarım ismini doğru telaffuz ediyorumdur, Tiflis kökenli Berlin'de yaşayan 1985 doğumlu bir sanatçı. Andrea Joyce Heimer 1981'de Montana'da doğdu, Washington'da yaşıyor. Yani ABD kökenli bir sanatçı. Yine İstanbul Bienali'ne katılan Türkiye'den sanatçılardan biri Gözde İlkin. 1981'de Kütahya'da doğdu, İstanbul'da yaşıyor. Hem İstanbul Bienali'nde Pera Müzesi'nde çalışmaları vardı. Yine İstanbul Bienali'nin komşu etkinlikleri kapsamında Gözde İlkin'in bir sergisi de İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde sergilenmişti. Mirak Jamal 1979'da İran'ın Tahran kentinde doğdu. O da Berlin'de yaşayıp çalışmalarına devam eden bir sanatçı. Mahmut Halet 1982'de İskenderiye'de doğdu. Trondheim'da yaşayıp çalışmalarına devam ediyor. Eee Victor Leguay São Paulo'da yani Brezilya'da doğdu. Doğup çalışmalarında hala San Paolo kentinde devam ettiren 1979'lu bir sanatçı. Onun çalışmasında İstanbul Modern'de hatırlayabilirsiniz. Suriyeli göçmenler, İstanbul'da yaşayan Suriyeli göçmenler üzerine bir çalışma ortaya koymuştu. Çok ilginçti doğrusu. Erkan Özgen Mardin'de doğdu 1971 yılında Diyarbakır'da yaşayıp çalışıyor. Çok sert Çok çarpıcı bir videosu vardı. Erkan Özge'nin çeşitli uluslararası sanat koleksiyonlarına da katılıyor. Şu anda hakikaten ses getirdi. Galata Rum İlkokulu'nda sergilenmişti. Küçük bir çocuk e, savaşın etkilerini e, çok çarpıcı bir şekilde anlatıyordu. Hakikaten sözün bittiği noktada hiç söz içermeyen bir video bu hali hazırda. İstanbul Biennial On The Move, İyi Bir Komşu Yolda adlı sergide e, Pinakotek Der Modern'de Münih'te gösterilen işler arasında. Son olarak Stephen Rhodes, onun işini de e, hamamdan hatırlayacaksınız. Biennial mekanlarından, hamamdan, küçük Mustafa Paşa ham hamamından. O da Amerika kökenli, 1970 7'de Teksas'ta doğmuş ama o da Berlin'de çalışıyor. Berlin'de yaşayan, çalışan pek çok sanatçı var. E tabii ki Canan'dan bahsettim. İstanbul'da yaşayıp çalışan bir sanatçı. Ve Atina'da yaşayıp 2011'de hayatını kaybeden Bütün bu sanatçılar içinde belki en erken kuşak diyebileceğimiz 1928 doğumlu Vlasis Caniaris'in kavramsal çalışmaları da bu sergide yer alıyor. Böylece İstanbul, Biennale sadece İstanbul'da sınırlı kalmamış oldu. İyi Bir Komşu Yolda başlığı altında bir bölümü, bir versiyonu e, Pinakotech der Modern'in e, Bernard Schwenk küratörlüğünde 29 Nisan 2018'e kadar yolu Almanya'nın Münih kentine düşenler tarafından ziyaret edilebilir. Bakalım İstanbul Bienali'den çıkan başka seçkiler, Elmgreen Drachset adlı bu sanatçı ikilisinin ortaya koyduğu bu çerçeveden başka sergilerde ortaya çıkacak mı? Gelişmeleri Harici'den Sanat programında sizinle paylaşıyor olacağım. Ben programcınız Çelenk iyi haftalar diliyorum. Harici'den Sanat'ta açık Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Haricden Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Okay.